Şimdi, hissederek yazmadığınız zaman bir faydasını görmüyorsunuz zaten. Yani kendini gösteremiyor zaten. Boş kalıyor sadece. Hayata geçmemiş, cesaret dediğiniz gibi yani, iskelet, başka bir şey değil. Yani. O yüzden işte Allah, morta bekçi olanlardan değil de... ...dışarıda şarkılar söyleyerek... ...yürüyenlerden nasıl <gülüyor> Hani? <gülüyor> Peki, teşekkür ediyorum Yasemin, arkadaşlarım. Dostların selamı var, bunu da iletmenim söylediler, akşam görüştüm dostlarım. Peki, İyi geceler. çok sağolsun, ben de selam ediyorum onlara sağolsunlar. Şarkı dinleyeceğiz mi? Bir evliya daha var, beklemekten, sabretmekten evliyalım. Fatma hanım merhabalar, İyi geceler. Hayırlı geceler, selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah, herkes halimi su, iyiyim ben. Sağolun, <Gülüyor> siz de iyisiniz. Ben iyiyim. Niçin? Siz böyle ben burada yürek ağabeyim, Mahmudiyel. Biliyor musunuz? Ben rahatlıyım, yani biraz... Sizin ne bir terapi ihtiyacınız var? <Gülüyor> ben burada sosyal terapi yapıyorum. Buyurun. Ben, ben bu çıkamadım ama... Sesinizi biraz yükselter misiniz? Hah. Sadece ben duymayın, dinleyiciler. Tamam. Diyor. Tamam. Bir sonuca ulaşıyorsunuz, üzgünsünüz, bir şeyin hakkına veremediniz. Haha, evet. Daha somutlar isteyecek misin? Öğrenci, yani, öğrenci. Aha. Ee, okul biliyor, dönmeniz veya benim de, ne derim beklediğim gibi. Aha. Nefis bitiyor. Evet. Yani Hayat başlıyor. Büyümek istemiyorum. Hı -hı. Bu hayatla karşılaşmaya hazır. Yolundan bekliyorum. Otudum, bekliyorum. Bunun için üzgünüm. Yani, Mehdiler az önce geçti. Mehdiler otobüsü geçti az önce. <gülüyor> <gülüyor> Çoğunuzun hayatını değerliyorum, bekleyerek geçiyorum. Ama beklemek iyi bir yol değil, biliyorsunuz. Bildiğiniz, bildiğiniz şeyleri söylemeyeyim ben. Evet. Ama bazen insan bildiği şeyleri başkasının söylemesini ister. Evet. Başkasının bunları ifşa etmesini ister. Bunu da biliyorum. Yani evet. işin yani, garip tarafı başlarken lanetler yargılarak başlamış. Yani herhalde İstanbul'un İstanbul'dan kaynaklanmış. Şehir hangi şehir? <gülüyor> Donbuk'dan. Dolmuzak. Donbuk'dan şu anda. Evet. evet. evet. Yani Anadolu'dan de işte Altküçük İstanbul'a geldik. İstanbul'a intikaf edememiz. Bir anda. İkinci. Uzakta güzel görünüyor. söyleyebilirim birincisi. Ee, Allah bazen böyle bazen niye çok yaz? zil çalıyor, nefes bitti şeklinde. Yani ya da insanın bütün işte, sığındığı sığınakları diğerle bir ediyor. Ve insan o panik duygusunu yaşıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ben bittim artık. Yani bizlerinin bağını çözüldüğünü hissediyor. Şimdi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 ...derlerler, bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya da bilmeyenler varsa uyanmış olalım. Eee, şu var, yani insan... ...belalar... yardımıyla ...uyanır. Yani uyanmak, işte ki bela dediniz, ...işte bir tokat, bir yumruk... ...bir soğuk su, bir sıcak su... ...elbette birden uyanmak hoş değil, bir insan... ...şok olur, panik duygusu yaşar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 ...ihtimalleri Allah'tan daha üst sıraya koymuş Yani bir sürü acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Yani, Dikkat bana... edin, ihtimaller daha iyi duruyor. Ben bundan aylar önce Şeyh Galib'in iki mısrağını okumuştum. O da şuydu. Iı, i̇htimallerin esaretinden kurtulmuştu. Devamını belki mısrağı hatırlamıyorum ama bu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. İhtimallerinin esaretinden kurtulmuştu. Şimdi bu esaretten kurtulmak gerekiyor. Şimdi bundan kurtulmak nasıl olur? Çok yani böyle hap şeyler söyleyemeyeceğim. Kendi yaşadıklarımdan hareketle değerli toplu bir şeyler sunmaya çalışıyorum. o da şudur. İşte az önce Atos'a müftülüğünün yazdığı son cümlesi vardı. Hakkıyla isteyenlere istedikleri verilecektir. Şimdi bekleyenlere bir şey verilmiyor. Onların bahtına ne çıkarsa. Onlar ihtimallerin kucağına bırakmış. Onlar ihtimallerin kulları. Ama hakkıyla isteyenler istedikleri veriliyor. Hakkıyla isteyenlere. Ne istiyorsunuz? Klasik. Aydınlar yapabiliriz. Sevap mı, günah mı? Ne istiyorsunuz? Malumat, furuş mu? Gerçekten işte bilgeliğe götüren bilgiyi mi? Ne istiyorsunuz? Aşkı, sadakati mi? Korkaklığı mı? Ne istiyorsunuz? İhaneti mi? Ne istiyor Şimdi bir kere ne istedin benim belirlemem mi? Ben ne istiyorum? Ben konuşmak istiyordum ve şu anda yedi yılda konuşuyorum. ve bunu gerçekten istiyordum. Çünkü ben yıllarca konuşmadım. Yıllarca konuşmamış biri olarak konuşmak istiyorum. Yani Fatma ne istiyor? Bana klasik şeyler söylüyor. Ben huzurlu bir yaşam istiyorum teker dinleyeceksin. dinleyeceksin. TGP Ben de sana böyle cevap veririm. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> eee, yani, de adım adım, Yani şey Ama e, hayat Şöyle bir parantez açayım sana, ben doğduğum yere gittiğimde, ki yıllar önce oradayken ben, e, senin anlattığın haldeydim, yani o hayata katılamıyordum, telhadaydım, mışlanmıştım. Onlar gibi oynayamıyordum, onların yaptığı beceriklerini beceremiyordum, ama becermek de istemiyordum, böyle bir şey de vardı. Genç o zaman şöyle bir soru da vardı, yani beceremediğim için mi ister, istiyorum, istemiyorum yoksa... Iste... İstemediğim için mi, Bu defa gittiğimde... ...aramızda bir sınır var. Ve... E, ...siz onları tasdik etmediğinizde, yani onlara... ...bağlığınızı sunmadığınızda, daha fazla kabalaşır. Toplum, çevre... ...heodalite... <gülüyor> ...bu noktada şekli farklılıklar bile bir isyandır onlar için. Evet sizi boyun eğdirmeye çalışıyor, çalışıyorlar. Ve bir arenaydı, belki çok abartılı bir ifade ama... <gülüyor> Elhamdülillah, e, gururum çok fazla kabardı diyebilirim. Çünkü linçtim. E, çünkü gerçekten aşk beslediğim şeyler olduğunu gördüm hayatımda. Yani taşıdığım şeylerin birçoğunun benim aşk beslediğim şeyler olduğunu, e, olduğunu gördüm. Yani sadık dostlarım olduğunu gördüm. Orada beni yalnız bırakmadılar. E, hiç ummadığım cümleler kurdum, hiç ummadığım espriler yaptım. <gülüyor> İşime yarayan, e, beni koruyan, beni savunan. Ve bu noktada şeyi gördüm. Yani niceliğin gerçekten hiçbir işe yaramadığını. Nasıl ezilebildiğini, yani kendi varlığında görebildim, kendi yaşadıklarımda görebildim. Burada Tarık bin Ziyadı hatırlamak lazım, kesinlikle hatırlamak lazım. Gemileri yakan adam, gemileri yakan adam önemli. Çünkü gemileri yaptığınızda artık arkaya bakmıyorsunuz, gemilere bakmıyorsunuz. Yoksa bir arkaya bak, bir ileri bak, bir arkaya bak, bir ileri bak. Ee, arkaya ileri bakmaktan yürüyemiyorsun ki zaten. Sen dikkat sen beklemede olduğunu söylüyor. E, çünkü yürüyemezsin. Bir arkaya bir ileri bakıyorsun. Yani ben başka da söyledim bunu. Mazi bir bataklık kıyısından geçmekte fayda var. Çünkü ne kadar... E, anıların olsun da ne kadar kötü hatıraların olsun da değiştiremez. Bir müzeye de benzetilebilir. Ziyaret edebilirsin, ama eninde orada yaşayamaz. Eninde sonunda derler ki, ziyaretler falan lütfen dışarı çıkın. O yüzden önümüze bakalım, o yüzden işimize bakalım. İnsanın bildiklerinden mesul olduğunu göz önünde bulundurursak, ben her şeyi fark etmekte her şeyi bilmekte mesul değil. Bu bir. E, Bugün kadar fark edemedim diye kendimi iyi bitirmeme gerek yok. Yarab, elimden tut diye dua ederim. Yarab, görmek güzel şifara yaptı. ile muhatap tut diye dua ederim. Görürüm o zaman. Yani orada görme kabiliyetimin arttırı. Zaten sıyıldır genelde kaybedildikten sonra. Şurada söyleyelim ya, asır süresi, dünya dediğin şey asır süresinden başka bir şey değil. Yani insan her zaman asır süresinin kapısına gelecektir. Yani o yüzden her şeyi fark edemeyecekler. zaten. O yüzden hep bir pişmanlık oluyacak. Her şeyi layıkıyla yerine getiremeyeceksin. Bu yüzden hep bir pişmanlık oluyacak. Yani bak, bilkinin sözünü hatırlamayın. Yani hayatın her şeyi yapmaya hakkı var ama senin her şeyi yapmaya hakkın yok. Yani sen hakkını veremezsin. Yani sana verilenler hak ettiğin için değil zaten. Bunları belki yerli yerliyen oturmalızdar. Yani diyelim bana ben bu sesi bir şey yaparak hak etmedim. Kimlerin bu sesi çok seviyor ama bilmiyorum. Ben ben hiçbir şey yapmadım. Hak etmedim ben. Bu bir lütuf, bu bir rahmet, bu bir nimet. Kimin? Ne bunu beden ödeyemez. Ha yan gel yangelliyat değil.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 Kim o samimiyeti ve o gayreti taşımadığımızda, kendimizi küçük gördüğümüzde ki bunlar uç noktalar yani kibrin, kibrin ne kadar kötüyse kendimizi küçük görmekte o kadar kötüdür. Ben hep şunu söylüyorum, kendinizi yani kibirlenmeyin kendinizi ciddiye alın bunlar farklı şeyler. Samimiyet ve gayret olmadığı zaman işte ya ihtimallerin esir oluyorsun ya vesveselerin esir oluyorsun. Gel biz işimize bakalım. Ya bunu yapacağım ne olacak? Acaba şöyle olacak mı? Acaba her kırıklığına uğrar mıyım? Ben yarını bilmem. Ben gaybı bilmem. Peygamberi Ekber gaybı bilmiyordu. Dikkatinizi çekerim. İşine bakıyorum. Şu anda ne yapmam lazım? Şu anda ilanı aşk mı lazım? Git et. Bugün kişinin yarına bırakma. Gel yarın... Seni ilgilendirmiyor. Maazin bir şekilde ilgilen, bir şekilde onu aldatmaya gerek yok. Ne ilgileniyor sen? Yapımaya değer ne var? Müşteri ise sen şu anını hep ağlayarak geçiriyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapar yani şu an için insan ağlaması da gerekiyor mu? Hep ağlaması gerek? Şimdi de bakalım. Hiçbir şey diyemiyorsan ya Fettah Sana o kapıları gösteririm. Geçiş kapılarını gösteririm. Bu kadar nasihat etmez mi? Yürek Yürek abi iş başında. Ol, olun, olsun. Hı hı. Ee, arada, e, var. Hayır yani Allah e, herkese lazım olanı ulaştırıyor. Nerede olursa olsun. Ama bu artık benim, ben yani çok söylüyorum. Yani. Ama dikkat et bu ihtiyacını farklı vesilelerle de o karşılar. Evet, bu noktada ee, tekrar vesilesenmeye gerek yok. <gülüyor> Saat üç sıfır yedi, şimdiki telefon bağlantısından sonra bir şarkı dinleyeceğiz, biraz telefonlarınızdan uzak kalmanızı rica ediyorum, yorulmamanızı. Zeynep Hanım merhabalar, hayırlı geceler. Gerçekten. Buyurunuz. Ben. Yalnız sesiniz az geliyor. biraz sonra geçecek inşallah heyecanlısın <gülüyor> tamam <gülüyor> ne, ne? <gülüyor> orada duyamıyoruz. Bu falan mı dinletiyorsunuz? Plaklıktan mı? Evet. Yani yeteri kadar gelmiyor. Tabur gelmiyor. Çok az geliyor. Şu an. Fark edemiyoruz. Nedir, inlettiğiniz? Şu anda yapmıyor musun? Biraz daha fazla duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar içeride. Nedir, yani nefis miydi? <gülüyor> de. Ne bir şey. Evlenme töreni de şiir mi okuyacak? Hayır ben... <gülüyor>